895. konu, Hazreti Peygamber'in, Defs kabilesine gösterdiği yumuşaklık, Tuğfeyl bin Ahmed Defsi, Resulullah'a gelerek, Defs kabilesi isyan etti, onların aleyhinde Allah'a yalvar, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber kıbleye yöneldi, ellerini kaldırdı, bunu gören halk, Defs kabilesi helak oldu, dedi, fakat Hazreti Peygamber, ey Allah'ım, Defsi hidayet et, onları bana getir, ey Allah'ım, Defsi hidayet et,